94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programında da beraberiz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burul. Bu hafta programımızı Suspiria filminin ana temasıyla açtık. Goblin grubunun müziğiydi. Evet, Dario Argento'nun klasik filmi bu hafta itibariyle. Ee, yeniden tekrar vizyonda. Ee, Süs dışında bu hafta başka ilginç filmlerimiz de var. Onları da tanıtmaya geçeceğiz birazdan. Ancak her hafta olduğu gibi sizlere öncelikle iletişim bilgilerimizi vermek istiyoruz. Açık radyonun telefon numarası 212 alan kodu 343 40 40. Programımızın e-mail adresi ise sinefiller@gmail.com. Ayrıca bu haftaki destekçimiz Ahu Acara'ya da çok teşekkür ediyoruz. Evet, Suspiria ile başlayalım o zaman. 1977 yapımı bir korku kulesiyim. Evet, Dario Argento zaten e, İtalyan korku sinemasının en önemli isimlerinden o dönem hatta bunu ayaklandıran isimlerden. E, filmin başrollerinde Jessica Harper, John Bennett, Stefania Cassini, Udochier, Flavio Bucci, Miguel Bozé gibi isimler var. E, fark edersiniz ki farklı ülkelerden, farklı diller konuşan oyuncular bunlar. Zaten film çevrilirken de herkes kendi dilinde konuşmuş. Ardından üstüne e, İngilizce dublaj yapılmış uluslararası gösterim için. E, bizde gösterilen bu İngilizce versiyon olacak. Amerikalı genç bir kadının hikayesi. Almanya'ya bale okumaya gidiyor bir akademiye. Suzy. E, gecenin bir yarısı zar zor... Varıyor okuluna ve e, okuldan koşarak uzaklaşan genç bir kadını fark ediyor ondan hemen önce. Ve o kadın o gece ölüyor, öldürülüyor. Sonra başka gariplikler de olmaya başlıyor. Ve Suzy oranın tuhaf bir yer olduğunu fark ediyor. Zamanında okulun, akademinin e, cadılıkla bir alakası olduğunu keşfediyor. Ama aslında hikayeden çok biz bütün o... E, görselliğe kapılıp gidiyoruz Çünkü e, bol kanlı revanlı e, vahşet dolu bir film olmakla beraber e, O kadar e, stilize ve estetize edilmiş şekilde veriliyor ki bu görüntüler e, Hakikaten hayran olmamak pek elde <gülüyor> değil Ara ara söylüyoruz sinefil e, olarak ikimiz de çok korku filmlerine meraklı değiliz Ama Suspiria'nın yeri ayrı. Evet ve Süsperiye'yi bunca sene sonra e, tekrar büyük ekranda, e, beyaz perdede izleme şansına da sahip olmakta büyük şans. Onu da altını çizmiş olalım. E, bu hafta itibariyle özellikle korku meraklıları için Süsperiye sinemalarda. Bu hafta bir korku gerilim filmi daha var. Yakın tarihli bu senenin en çok konuşulan filmi her türlü tür içerisinde sanırım. Mother Anne, Darren Aronofsky'nin son filmi. Ee, daha ilk gösteriminde seyircileri bölmüş filmlerden biri bu da. Salonun yarısı alkışlarken diğer yarısının yuvaladığı, ortasında çok sayıda insanın çıktığı. Başrollerinde Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris'le Michelle Pfeiffer e, olmak üzere böyle iddialı bir kadrosu da var ayrıca. Ee, biraz Aronofsky'den bahsetmek gerekiyor belki de Madra geçmeden önce e, Aronofsky. İlginç bir yönetmen. İlk filmi P. Paydan beri e, farklı şeyler de deniyor. Mother'da hakikaten bazı izleyicileri çok zorlayacak derecede e, farklı bir şey denediğini söyleyebiliriz. Evet Yeşim'in de dediği gibi Venedik'te ilk gösteriminde tamamen böldü seyircileri. Şimdiye kadar e, benim de gördüğüm e, değerlendirmeler ya başyapıt diyor ya işte en düşük not neyse onu veriyor. İkisinin arası... Pek e, görmedim hani bir reaksiyonunuz olacak filme e, artık pozitif veya negatif e, o belli olmaz. E, dün akşam film ekiminin açılış filmi olarak da gösterildi. E, benim merak ettiğim aslında çok da hani hem kadro iddialı hem yönetmen iddialı daha önce Black Swan'la zaten Oscar'larda çok e, hani bir e, varlık da gösterdi Aronofsky'de. Ee, acaba yani bu ödül sezonu geldiğinde nasıl olacak o bölünme Bölün, Bölen filmler genelde çok başarılı olmuyor Çünkü oylar bölünüyor Bazılarının hiç listesine bile girmiyor O da e, bir numarada olsa bile başkalarının listesinde Onun e, pek dengeliyemiyor. Böyle bir matematiği nasıl işleyecek onun merak ediyorum Bana pek ödül şansı varmış gibi gelmiyor madır? Çünkü dediğin gibi sıra dışı ve tartışmalı bir film bir taraftan Ee, genelde hani ödüller belli bir noktada o e, en küçük paydayı toplayabilen e, filmlerden oluşuyor e, Filmin adı Mother, anne olarak Türkçe'de vizyona giriyor e, Jennifer Lawrence ve Javier Bardem'in canlandırdığı bir çiftin ilişkisi e, İşte onların evi, e, orada kurdukları bir düzen var Bu arada tabii e, erkeği sadece o olarak biliyoruz. Hani İngilizce'de him olarak geçiyor. E, Jennifer Lawrence'ın canlandırdığı kadın da mother olarak geçiyor. ve çok hani semboliz, sembolizmle dolu o, bir e, film bir taraftan da. Hani değerlendirirken de öyle bakmak lazım. Evet. Bu çiftin evine dışarıdan bir takım insanlar gelmeye başlıyor. Hani gece yarısı orada burada falan derken eve gelen bir takım davetsiz misafirler. Onların uygunsuz davranışları. Kadının gittikçe artan rahatsızlığı bir takım şeyler böyle hani sanki paranoya gibi başlayıp sonra karşılıklarını bulmaya başlıyorlar. O eve verilen zarar kadının tehdit altında hissetmesi E, vesaire derken e, bir grubun aslında hani evlerini ve hayatlarını işgal etmesi ve oradan çıkan bir psikolojik gerilim e, üstüne bir film. Ama dediğim gibi hani öyle çok spoiler'da e, girmeden e, hani çok fazla yazı yazıldı hakkında ama filmi hakikaten sembolik düzlemde okumak lazım anladığım kadarıyla takdir edebilmek için diyorum hani öyle birebir motamot bir psikolojik gerilim olarak bakmamak lazım. Evet, sonuçta senenin en merak edilen filmlerinden biri her durumda. Mother, Anne bu hafta gösterimde. Şimdi Mother'da kullanılan parçalardan birini çalacağız. Patty Smith'den geliyor Until the End of the World. I seen you in quite a while. I was down the hole just passing time. And last time we met was a low-lit room. We were as close together as a bride and a groom. We ate the food. We drank the wine. Everybody having a good time. Except you, you were talking about the end of the world I took the money, I spiked your dream. It's too much these days if you stop to think You let me on with those innocent eyes You know I love the element of surprise In the garden I was playing the tart I kissed your lips and broke your heart like it was Peri Smith'ten dinledik Until the End of the World. Bu hafta yeni vizyona giren Mother, anne filminde kullanılan bir parçaydım. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil devam ediyor. Ve biz de bugün itibariyle vizyona giren yeni filmleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bir diğer filmimiz 2015 yılında yapılmış aslında ama bize gelmesi biraz sürmüş. Moonwalkers, ayın sırrı. Yönetmen Antoine Bairdou-Jacques. Pek bildiğimiz bir isim değil bu ilk uzun metrajı. Çok da e, adını duyurmadı bu filmle. Ama e, ilginç bir kadrosu var. Rupert Grint, Ron Perlman, Robert Sheehan, Stephen Campbell Moore. Ve daha da ilginç bir hikayesi var aslında. Hatta e, filmin e, tanıtım cümlesi de e, en meşhur komplo teorisinden yola çıkılarak yapılmıştır diye. En meşhurlarından biri hakikaten Aslında aya hiç gitmediler. O aydaki görüntüleri Stanley Kubrick çekti. Ee, bu çekti ya da çekemediğinin evet. hikayesi ne anlatıyor film? Ee, yani bu komple, hikay yani komple hikayesi fikrini alıp... Yani gerçekten öyle olsaydı ne olurdu? Ee, bu birazcık hani bu işi kim takip ederdi? İşte NASA bağlantılı bir CIA ajanı işte... Ondan sonra işin içine de başka bir takım komplikasyonlar katarak hani Stanley Kubrick'e ulaşmak ve onu böyle bir şey yapmaya ikna etmek o kadar da kolay olmasa gerek. O zaman belki başka yöntemler bulmak gerekir fikrinden yola çıkıyorlar. Çünkü Ron Perlman'ın canlandırdığı FBI ajanı. Stanley Kubrick'e ulaşabildiğini zannedip aslında e, bir rak grubunun menajerine yüklüce bir para verip e, Stanley Kubrick'e film çektireceğini zannediyor. Daha doğrusu bu e, komplonun bir parçası yapacağını. Ancak e, dolandırıldığını fark edince e, bu sefer elindeki malzemeyle, insan malzemesiyle e, bir şeyler üretmesi gerekiyor. Çalışıyor. Aynen. Evet, bir e, Eğlenceli ve de özellikle Kubrick hayranlarına bol referans dolu Kubrick filmlerine bir film bu hafta. Moonwalkers ayın sırrı. Moonwalkers'ın e, en güzel taraflarından biri de soundtrack'i. Tam evet. 60'lar İngiltere'sinde geçiyor. O dönemin e, rock, soul ve funk müzikleriyle de dolu bir soundtrack'i var. Şimdi onlardan birini dinleyeceğiz. Toots and the Maytels'den Funky Kingston. People keep on asking me if I won't get on, But I ain't got none Someone take it away from me You gotta go on fetch one Won't get kicked out now They keep on asking me But I ain't got none Somebody take it from me You gotta go on fetch one Sen de Made Hells'den dinledik. Funky Kingston haftanın yeni filmlerinden Moonwalkers ayın sırrında kullanılan parçalardan biriydim. 94.9 Açık Radyo'da sinifil devam ediyor. Bu hafta yerli yapımlar da var e, vizyona giren. Bunlardan en ilgincim e, aslında bir süredir beklediğimiz de bir film. E, belgesel demek istemiyorum ama bir nevi film. E, Kurmaca dışı sınırlarında dolaşan bir film diyebiliriz. Benim varoş hikayem. Yunus Ozan Korkut yönetmiş bu filmi. Ee, doğup büyüdüğü Adana Ceyhan'ın varoş mahallelerindeki insan hayatları ve portrelerinden oluşan e, bir film çekmiş. Bu e, Ben hani hakikaten merak ediyorum. E, vizyonla beraber Adana'da da gösterilecek. Bu hafta Adana Film Festivali'nde de gösterilecek. Keşke yarışmada falan da olsaymış diye de içimden geçmedi değil. Evet genelde yarışmada belgesellere yer ayrılmıyor pek e, bizim ulusal yarışmalarda. Ama benim varoş hikayemin karakterleri hakikaten çok renkli. E, kuş hırsızından işte feminist köy muhtarına bar fedaisinden... Dövüşçü horoza farklı farklı tipler var ee, bu hafta gösterimde. Yerli yapımlardan bir diğeri dört tane yerli yapım var. Ee, bir diğeri damat kovuşu. Bu da gerçek hikayelerden yola çıktığını iddia eden bir film. Ee, İlker Savaş Kurt yönetmiş. Başrollerde Musa Can Pekcan, Diyar Karadaş, Barış Atay ve Caner Erdem yer alıyorlar. Damat Koşu, tecavüz suçlularının bulunduğu koğuşlara verilen isimmiş ve e, oralarda bir miktar e, adaleti kendi eline alma durumu da var. E, orada geçen bir hikaye, e, hapise yeni düşen Yusuf'un hikayesi üzerinden e, bir hayli şiddet dolu sahneleri olduğunu da söyleyelim. Bir diğer yerli yapımız bu hafta firardayız. Tolga Baş Şın yönettiği bu filmde de başrollerde Çetin Altay, Burak Satıbol, Ferit Aktu ile Mehmet Özgür yer alıyorlar. Bu da son dönem yerli komedi furyasından ortaya çıkan filmlerden biri. Evet bu sefer de hapishaneden kaçan karakterler var. Dışarıda pek bir dikiş tutturamıyorlar. Son olarak da yerli yapımlarda bu hafta Kurtlar Vadisi Vatan var. Sonunda beklediğimiz film... Ee, ...bu hafta şüphesiz ki... E, ...sinema salonlarının perdelerinin... büyük bir çoğunluğu herhalde... ...Kurtlar Vadisi vatana ayrılmış olacak. Biz programı birkaç gün önceden kaydediyoruz... ...sizler için. O yüzden tam şu an itibariyle... E, ...perde sayısından emin değiliz... ...bu filmin kaç perdede oynayacağından... E, Melis şu anda Adana'da çünkü... E, ...önümüzdeki hafta... E, ...belki daha detaylı bilgi alacağız ondan... ...Adana ile ilgili de. Serdar Akar yine... E, kameranın arkasında Kurtlar Vadisi serisinde e, yine de başrollerde Necati Şaşmaz var. Ona Sinem Muslu, Cahit Kayaoğlu ile Erhan Ufak eşlik ediyorlar. Necati Şaşmaz hikayeyi de yazmış. Hep o yazıyor zaten. Evet, Şaşmaz Şenemuz kardeşler. Hikayesi. Ee, ben sadece bir sahneyi unutamıyorum fragmandan onu anlatmak istiyorum. Kırmızı Türkiye şeklinde bir pastanın üstüne sarışın bir adam Bıçak saplıyor ve ''Yaşasın kaos'' diye bağırıyor. Of, oradan şeye geçsek... E, benim varoş hikayem'in fragmanını bir dinleyelim bence. Evet, biz tekrar bir gerçekliğe dönelim. Tas tıraşı güzel bir tıraştır. Hani mesela şöyle baktığın zaman biliyorum bu da mesela bak bu arkadaşa bakar. Adam kendini gösteriyor, ben buradayım değilim. Şimdi kuş nasıl çalınır? Onları anlatacağız. Burayı hiç kimse patlatamaz. İmkanı yok. Burayı patlatacak en güzel şey Yıldız Tornağı'ydı. 600, 500, 700, 1 anında veririm maçı. Nam Namibiyar, devran karakterindeyim. Arkadaşlar beni devran olarak da bilinebilirler. Hiçbir zaman salaş olmadık. Kişiliğimiz de salaş olmadı, görüntümüz de salaş olmadı. Ama gönlümüz salaş, o da girebilene. İmzala şu evra demişler. İt gibi imzaladık. Üç çocuğum var. Dört. Pardon, üç kızım, bir oğlum var. Arancıya vurdular mı? Arancıya vurmuşlar. Sobat yapıyor, etimslik işte ya. Evet, bu dinlediğimiz fragman bu haftanın yeni yeni filmlerinden benim Varo hikayemden geldi. Ee, i̇lginç tipler olduğunu söylemiştik. Evet, e, ufak. Bazı yerlerini kestiğimizi söyleyebiliriz fragmanın bile. <gülüyor> i̇tiraf edelim. İtiraf edelim e, radyo uygun hale getirmek için e, yayına uygun hale. E, kolay kolay bu tarz bir film. Hani hakikaten hem çok taze anlattığı karakterlerle anlatış biçimiyle bu hafta tavsiye ettiğimiz filmlerden benim varoş hikaye. Bir de animasyonumuz var bu hafta. Lego filmlerinin üçüncüsü geliyor. The Lego Ninjago Movie. Lego Ninjago filmi. Çocuk sahipleri bilirler Ninja Go evreni diye bir şey var Lego o, o, dünyasında. E, buradaki karakterlerden yola çıkarak yapılmış bir. Bir Lego de dizisi mi? varmış bunun zaten. Bu diziden uyarlanmış. Ama işte televizyona yapılmış dizi. E, ama işte onun Lego karakterleri de var falan. Öyle çocukların çok sevdiği e, şeylerden biri. E, sonunda... Ee, ...animasyon canlandırma olarak da karşımızda. Evet, ilk Lego filmi çıktığında... ...Lego'dan film mi olur demiştik... ...sonra onu dediğimize... ...baya hani pişman ettirdiler... ...hakikaten son dönemlerin... ...en yaratıcı animasyonunu yapmışlardı... ...ardından Batman Lego filmi geldi... Bu da üçüncü olarak yönetmenler Charlie Bean, Bob Logan ve Paul Fisher. Seslendiren kadro aslında çok iddialı orijinalinde Olivia Munn, Jackie Chan, Justin Theroux, Dave Franco gibi isimler var. Ama e, kimler seslendiriyor Türkçe'sinde bilemiyoruz çünkü dağıtımcılar yine söylemedi. Evet. Ama e, Ninjago'nun bu macerasında Green Ninja adıyla bilinen Lloyd ve e, Hepsi gizli savaşçılar ve Lego yapım ustaları olan arkadaşlarıyla beraber Ninjago şehrini e, korumak için e, savaşmaya çağrılıyorlar. E, Lloyd'un babasına karşı en evet, başta tabii ki. Sonra başka kötüler de. Acayip hal bir şeyler oluyor zaten seninlerde. <gülüyor> <Evet. bu> <gülüyor> Süper kahraman oldu mu? Genelde babasıyla bir derde oluyor. Ee, ama evet bu Lego filmleri oldukça eğlenceli bir şekilde devam ediyor. Hayranları zaten yine e, ilgilenecektir. Küçük dinleyicilerimiz de muhtemelen bu hafta bu filmi görmek isteyecektir. Bir de filmin ötesinde bunlar tabii franchise. Aslında bunlar içerik kontent. Çünkü her Lego filmiyle beraber yeni Lego setleri çıkıyor. Ee, çocuklara yönelik Yıldaşı yeni pazarlanan ürünler vesaire derken. Ee, anne babaların e, ceplerini de zorluyor sonuç itibarıyla. Çünkü hakikaten artık stüdyolar da film olarak bakmıyorlar bunlara. Hani yan ürünleriyle beraber nasıl bir paket olarak çıkacağı çok önceden tasarlanıyor. Evet burada e, işin ilginç tarafı hani onların bir kısmı zaten gişede de çok fazla bir iddias da e, olamıyor. Bu gişede ve eleştirmenlerden de genelde beğenilerek devam ettiği yoluna e, ama tabii üçüncü filmle biraz zorlamaya başlıyorlar. Evet şimdi bu filmde kullanılan parçalardan birini dinleyeceğiz. The Lego Ninjago Movie'den. OH Hush grubu Jeff Lewis ile birlikte seslendiriyor. Found My Place But inside, yeah, yeah. That's me, double l y d My dad is bad, but yeah. yeah, we're still family And they say the family keeps you safe from mom. But to gain a dad, I had to lose an arm Come on, yeah. But just because you're different Doesn't mean that you'll never make a difference oh, As long as you're a good friend Keep the same. finish this fight by lunch I mean, man, that's me the city destroyed no. i see a shark and it's ninja go punch kick him in on trucks quick just me and my click and our mechs look sick okay okay it took a little time to forgive you dad okay okay you know we owe it all to a giant cat wait what boy the legend of the ninja lives when well, it's just too bad that his dad is karma dumb huh? yeah his evil he loves his kids yeah so savage cool clothes gotta Sarcasm in a buddy keep the record spinning. Me is Nia. keeping everybody else in check, 'cause she does it with the water strider neck. Coco. Big shout to the mama that can make it on her own with the legendary son of all. Jay's got his set up in the clouds and he's flying through the sky. With the guy's got a lot of energy and he's burning up his enemies. Fire mix. Insane, he's bringing the pain. Yet there's ice in his veins. And Master Wu, we love that dude. Come on. Punch right, kick to the side. Well let me see you do the ninja slide. Drop the boom. Of doom. Now we lighten up the whole room. Punch right. featuring Jeff Lewis. Found My Place e, dediğimiz parça Lego Ninjago filminden geldi. Bu hafta gösterime giren filmlerden biriydi. Açık Radyo 94.9'da programı devam ediyor. E, şu anda aslında size kayıttan sesleniyoruz. Zira Adana Film Festivali başladı. Eee ben de her şey yolunda gittiyse şu anda Adana <gülüyor> Biraz da Adana Festivali'ni konuşalım dedik. Bu sene e, Antalya'nın iptaliyle Adana'nın ulusal yarışması daha da önem kazandı. Bir yandan çeşitli e, organizasyonel karışıklıklarla geçtiğimiz hafta gündeme geldi. E, danışma kurulu istifa etti. E, bir şekilde umarız ki başladı ve devam ediyor. Çok fazla sorun çıkarmadan. E, hem ulusal hem uluslararası yarışma. ...oldukça e, ilgi çekici... ...filmlerle dolu, biraz onları konuşalım. Uluslararası yarışmayla başlayalım o zaman. E, benim şu an kontrol edebildiğim kadarıyla... ...aslında web sitesindeki... ...son listede güncellenmemiş. E, çünkü bir film eksildim... ...anons edilen yarışmadan... Türkiye'den iki film var uluslararası uzun metraj yarışmasında bu sene bunlar ulusal yarışmada da yarışıyorlar aynı anda iki yarışmada birden yarışıyorlar bunlardan ilki Onur Ünlü'nün Aşkın Gören Gözlere ihtiyacı yok dünya premierini yapıyor burada diğeri de Onur Saylağ'ın daha filmi o da Karlo Varideh yapmıştı ee, dünya premierini. Evet e, bu Yeşim'in bahsettiği e, çekilmesi gereken film ise Cannes Film Festivali'nden Altın Palmiye ile çıkan Ruben Öslünd'ün Kare adlı filmi. Zira Altın Palmiye ya da o üç büyükten birinde e, büyük ödülü alan film başka festivallerde yarışmıyor ondan sonra yarışamıyor. Ki zaten öyle yarışmak gibi niyetleri de yok. Bildiğim kadarıyla bu filmlerin bunlar bir şekilde bir kısmı özellikle buraya hani seçilip yerleştirilmiş çünkü diğer filmlere de bakacak olursak bir diğeri Yorgos Lanthimos'un Cannes'da en iyi senaryo ödülünü alan The Killing of a Sacred Deer Kutsal Giyin Ölümü ve yine işte Berlin'den, Karlovarie'den, Rotterdam'dan, Cannes'dan ödüllü bir sürü film var. Evet yani bütün işte geçen sene dediğin gibi festivallerde her birinin en az bir ödülü var. Venedik'ten taze taze senaryo ödüllü, 3 Billboard Ebing çıkışı Missouri, Kanda jüri özel ödülünü alan Virgin Seven Sevgisiz. Filmi. Bunların bir kısmı bu arada film ekiminde de oynuyor hemen söyleyelim. Adana'da olmayan dinleyicilerimiz İstanbul'daki dinleyicilerimiz ve film ekiminin sonra gideceği şehirlerdeki dinleyicilerimiz için gayet iyi bir haber bu. Berlin'den en iyi senaryo ödüllü Muhteşem Kadın Şili filmi Sundance'dan gelen Patty Cakes yani hepsi böyle bir şekilde zaten bilinen duyulmuş filmler. E, bu aslında biraz festival programcılığı olarak kafa karıştırıcı. Çünkü bu tip bir seçki aslında izleyici festivalleri için. Yani tamamen izleyiciye yönelik yapılan, bilet satmaya yönelik. işte e, Adana'daki izleyiciler için tasarlanmış. Ve genelde bunlarda yarışma olmaz. Çünkü bunlar zaten en büyük festivallerde uh -huh. yarışmıştır. Hatta orada ödül almışlar. E, yarışma filmleri ise... Daha çok premier çekmeye çalışır, yeni filmleri keşfetmeye çalışır. Burada böyle hepsi yarışmada ama hepsi zaten bir şekilde kendini ispat etmiş filmler var. Biraz ilginç bir seçki olmuş. Bir yandan da e, Adana seyircisini çok bilmiyorum, Antalya seyircisi üzerinden söyleyebilirim. E, Anadolu festivallerinde yerli filmler her zaman daha çok ilgi çekiyor. Türkiye'nin e, işte kendi kültüründen işte... Din, ...izleyicilerin bildikleri isimler, tanıdıkları yüzler olunca orada çok daha fazla seyirci çekiyor. Çok daha e, talep oluyor. Onların soru cevaplarına e, herkes kalmak istiyor. Zaten bu yarışma filmi, uluslararası yarışma filminin e, filmlerinin e, çoğunun yönetmenleri de gelmiyor. Öyle bir soru cevap e, bölümü gibi bir şey de mevcut değil. O açıdan bir yandan seyirci festivalinde tipik olan şeyler de yok... Böyle biraz karışık bir şey olmuş bu sene uluslararası yarışma sanki. Evet dediğin gibi daha ziyade hani böyle gala filmleri falan tarzında ayrı bir bölüm olarak seyirciyle buluşması gerekecek. Senenin iddialı yapımlarından oluşan bir bölüm yarışma e, shortlistinden ziyade. Evet İstanbul şey Film Festivali'nin galalar bölümü gibi aynen, aynen. dediğin gibi. Ee, bu sene bu filmleri her biri birbirinden ödüllü filmleri bir de bana şey gibi geliyor o listeye giren iki tane yerli Türk filmi de biraz yani onların arasında ne arıyorlar yani böyle Elma ile Armut'u karşılaştırmak gibi e, yani bir senenin en başarılı en iddialı e, filmleri o listedeyken. ...bizim hani çok daha mütevazi koşullarda çekilmiş... ...bambaşka hani bir tanesi ilk film falan gibi... ...onların ne kadar şanslı olacak... ...o da Gerçek. haksızlık. Gerçi ilk film olan da bu yarışmadaki diğer filmlerden bir tanesi gibi... ...Carlo Viveri'de yarıştı... ...ama Onur ki dünya premierini burada yapıyor... ...diğerleri evet. dünya premierlerini çoktan yapıp... ...çoktan ödüllerini topladılar bile. Evet bu filmleri değerlendirecek jüride ise şu isimler var... ...jüri başkanı Meksikalı yönetmen Germo Ariaga Ayrıca Yeni Zelanda'dan sinema yazarı, festival programcısı Carmen Gray, oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Amerikalı yönetmen Nathan Silver ve e, Fransa'dan e, bir yapımcı ve festival programcısı diyelim Pierre-Henri Delo var. Yeşim biraz kibar davrandı. Ee, festivalin web sitesinde festivalci olarak geçiyor. Programcı olduğunu tahmin ediyoruz ya da festival yöneticisi olduğunu düşünüyoruz. Yani tabi bir yandan seviyoruz bir yandan eleştiriyoruz ama bunlara biraz daha özen gösterilebilir diye de e, düşünüyoruz. Adana sonuçta 24.sü yapılan bir film festivali. E, 10 Türk filmi de Altın Koza ödülleri için yarışacak. Esas ilgi çeken taraf burası dediğim gibi e, zaten genelde halk daha çok yerli yapımlara ilgi gösteriyor. Artı... Çok ciddi paralar var yine bir de Antalya'daki e, ödüllerin kalkmasıyla beraber ulusal yarışmadan. E, Sadece ödül değil yarışma kalktı. Yani yarışma <gülüyor> kalkmasıyla beraber öyle bir para kazanma imkanı da kalmadı. Yani bu iki festival son senelerdir zaten konuşuyoruz her e, bu dönemde programda. İkisi de giderek e, kozları arttırdı, işte ödülleri arttırdı, büyük bir rekabet oldu ve bir anda... Antalya çekildi ortadan ama hala Adana'da çok ciddi e, paralar var ve... E, Adını da koyalım. Altın Koza e, sonuçta en iyi film ödülü 350 bin TL. Evet, az buz değil. E, ayrıca yönetmen, oyuncu, senaryo her birinin para ödülü var. Ve bir yandan da film fes, e, film yapımcılarının e, artık devlet fonlarına da erişiminin iyice zorlaştığını düşünürsek... bu Bayağı e, değerli Daha da değerli bir hale geliyor Evet Ulusal e, uzun metraj film yarışmasının Jürisinde yer alan isimlerse Yönetmen Erden Kral ki Jüri başkanı oluyor kendisi Oyuncu Alga Eke Sinema yazarı Fırat Yücel Yönetmen Hüseyin Karabey e, Görüntü yönetmeni Uğur İçbak Ve oyuncu e, Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Selma Güneri Bir de Murat Hasar'ı var, besteci, yapımcı olarak geçiyor. Kendisi aslında festivalin yöneticisi. Evet, festivalin, e, organize, festivali organize eden e, şirketin e, başında ve zaten bu demin bahsettiğimiz organizasyonel problemlerden, danışma kurulunun istifasını getiren nedenlerden biri de bu aslında jüride e, yer alması kendisinin. İki jüri daha var bu arada. Onları da hemen söyleyelim. Biri Sinema Yazarları Derneği jürisi Siyad. Ali Ulvi Uyanık, Banu Bozdemir ve Murat Erşahin'den oluşuyor. Film yönetmenlerinin derneğinden e, gelen bir jüri de film yön jürisi Engin Ayça, Mehmet Güler Yüz ve Mustafa Kara. Evet. Filmlerse e, Onur Ünlü'nün Aşkın Gören Gözlere ihtiyacı yok. Yine burada. Onur Saylağ'ın dahası da öyle. Ayrıca Türkiye premi premierini yapacak olan Semih Kaplanoğlu'nun Buday filmi. Dünya premierini Sarayevoda yapmıştı. Biz ilk defa karşılaşacağız. Orhan Oğuz'un filmi Eksi Bir. Pelin Esmer'in İstanbul Film Festivali'nde gösterilen filmi İşe Yarar Bir Şey. Emre Erdoğan'ın filmi Kar. Emre Yeksa'nın filmi Körfez ki o da Venedik'te yaptı dünya premierini. Özgür Sevimli'den Murtaza. Ümit Ünal'dan Sofra Sırları ve Orhan Eskiköy'den Taş. Ki o İstanbul Film Festivali'nde gösterilmişti. Evet, e, ilginç bir e, liste. İlk filmler de var, çok tecrübeli yönetmenler de var. Bakalım jüri neye karar verecek? Evet biz de böylece e, bir sinefilin daha sonuna yaklaşıyoruz e, ama e, film ekimini de hatırlatalım hemen. E, Adana'da bunlar olurken e, İstanbul'da da dolu dizgin bir film ekimi fırtınası e, var. E, dün akşam açılış filmiyle başladı. Bugün e, gösterimler devam ediyor. Geçen haftalarda zaten bir miktar duyurduk ama Geçen haftalardan beri yeni olan bir şey var O da ek seanslar Onu hemen duyuralım Zaten web sitesini takip etmekte fayda var Çünkü bu tip bilgileri oradan paylaşıyorlar Ama 30 Eylül'de 6 Ekim, 7 Ekim ve 9 Ekim tarihlerinde Ekstra gösterimler kondu Bu hafta sonu tarihlerinde 30 Eylül, 6 Ekim ve 7 Ekim'de Gece yarısı gösterimlere eklendi 9 Ekim'de ise Bütün sinemalarda saat yedi ve dokuz buçuk seanslarına en çok ilgi gören filmlerin birer gösterimi daha kondu ki bunların arasında Kutsal Geyi'nin Ölümü, Kare, Sevgisiz, Mutlu Son, 120 BPM, İçimdeki Güneş, You Were Never Really Here ve Paramparça var. Aslında bunların bir kısmının da yakın zamanda gösterime gireceğini hatırlatmakta fayda var. Bizim ...sıklıkla kullandığımız bir web sitesi Box Office Türkiye. Oraya girdiğinizde filmin adını gösterim tarihi... ...veya en azından Türkiye'de bir dağıtımcısı var mı görebiliyorsunuz. Tabii ki önceden görmek daha keyifli. Ama bazı e, hiç gösterime girmeme ihtimali olan filmleri... ...yakalamaya da öncelik vermek isteyebilirsiniz. Ee, mesela hani bu senenin en çok beklediğimiz filmlerinden e, biri olan... ...Call Me By Your Name, Beni Adınla Çağır... ...muhtemelen vizyona giremeyecek... Ee, o yüzden hani film hekimi onu izlemek için büyük bir şans olabilir. Hemen onu belirtmiş olalım. Onun dışında benim şahsen merak ettiğim filmlerden biri de Tahran Tabu. Ee, bu bir e, animasyon canlandırma filmi ama yetişkinlere yönelik bir e, canlandırma filmi. Günümüz İran'ında e, genç insanların hayatlarını e, animasyon canlandırma tekniğiyle anlatan e, oldukça da göst ilk gösteriminden beri dikkat çeken bir film. Evet e, film ekimi her sene dediğimiz gibi rastgele hangi saatte ne sinemada uygun bir şey bulursanız gitseniz bile muhtemelen iyi bir şeylere denk geleceğiniz bir festival. O yüzden e, zaten sinefiller e, boş bırakmıyorlardır film ekimini. ama biz tekrar hatırlatalım. Evet kapanışı da film hekiminde e, izleme şansı edi, elde edeceğimiz filmlerden birini müziğiyle kapatalım. Bu bana çok vizyona girebilecekmiş gibi gelmiyor. O yüzden de özellikle... Ee, müzik filmleri meraklarına, biyopik meraklarına tavsiye edeceğimiz bir film bu da Nico 1988 ee, Velvet Underground'da da eşlik ettiği albümle adını duyurmuş e, Alman şarkıcının hikayesi. Ama aslında hayatının son günlerine tanıklık ediyoruz bu filmde. Yani Nico, Nico olduktan sonrası, hatta Nico artık Nikoluyu bıraktıktan sonrası bile diyebiliriz. Ee, Senenin e, konuşulan yapımlarından biri... ...Suzanna e, Nikiarelli e, yönetmiş... ...başrollerinde Trine e, Dörtholm... E, ...John Gordon Sinclair... ...Anna Maria Marinka, ...Sandor Funtek ve Thomas Trabacchi yer alıyorlar... İtalya yapımı bu filmde... ...biz de bir Niko şarkısıyla veda edeceğiz bugün size... Evet, Teknik Masa'da Barış'a... ...ve bu haftaki destekçimiz Ahu Acar'a da... ...çok teşekkür ediyoruz... Ve dinleyeceğimiz parça These Days. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. I seem to be afraid to live the life that I have made inside.